Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp İyi akşamlar, Üçüncü Mekan Kütüphaneler Arşivler Programı ile beraberiz ben Sevil. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenleri küçük bir katkı iyarıyla yolumuza devam ediyoruz. Geçen buluşmamızda Kadıköy Safa Sokaktaydık. Bilim Kurgu Kütüphanesi konuğumuzdu. Bu hafta ise böyle Yoğurtçu Parkı'na doğru ettik. Kadıköy Belediyesi bünyesinde yapımı süren, sinematik projesinin tasarımcılığını ve yöneticiliğini üstlenen Jacques Chalon bizlerle. Hoş geldiniz Jacques Bey. Hoş bulduk. iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ee, Jacques Bey, 1965'te Türk Sinematek Derneği'nin kurucu ekibinde Onat Kutlar ile çalışmış e, derneğin bir numaralı üyesi. E, daha sonra Fransız Sinematek'inde de görev almış. Dünya Sinema Müzesi'nin kuruluşu ve açılışında yer almış, çalışmış. O dönem hatta Fransa'da öğretim görevlisi de olarak görev aldınız. E, şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisisiniz aynı zamanda ve sinema dersleri veriyorsunuz. En son da Taze Haber. İKSEV'nin düzenlediği 38. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde emek ödülü aldınız. Jack Bey biz Kadıköy Sinematek'ini konuşmadan önce bir e, köprü mahiyetinde Türk sinematekini ben böyle kısaca bir hatırlatacağım dinleyicilerimize. Daha sonra da Kadıköy Sinematek'ini detaylandıracağız. Şimdi dünyanın birçok ülkesinde 1930'lardan beri var olan sinematek kültürü bize de 1965'te Gelir Onat Kutlar ve arkadaşları sizler sayesinde Şakir Ezzacıbaşı, Hüseyin Baş, Aziz Alvek, Semih Tuğrul gibi isimler değerli isimlerle bu dernek kurulur. Ee, özellikle 65-75 arasında dünya sinemasından, e, sanat sanat filmlerinden seçkin örnekleri izleyicilerle buluşturdunuz. Ee, 1980'de ne yazık ki e, birçok dernek gibi sinematikte kapanır. Ee, Onat Kutlar'ın bir kitabı var. Sinema bir şenliktir. Onu ben okumuştum. Ee, merak edenler için de bu e, Türk sinematek e, anıları ve o döneme dair çok güzel yazıları var. Oradan küçük bir alıntı yapmak istiyorum. 61 yılında felsefe okumak için gittiği Paris'te Sinematek mezunu sinefil olarak ayrılır Onat Bey. Bu tutkusuna yol açan izlediği Bergman'ın Yaban Çilekleri <gülüyor> filminden derinden etkilenir ve şöyle tarif eder... ve anlayacaktır ki Doktor Borg hayatın anlamı geçmişin bencil karabasında değil başkaları için iyi, olumlu bir şeyler yapabilmektir. Bu amaçla kurduğu Türk Sinematek'i de hani geleceğin sinema eleştirmenlerini, senar senaristlerini ve yönetmenlerini bünyesine alır. Şimdi bu Türk Sinematek'i okuduğum zaman hani sadece bir e, sinema filmi izlenilen yer değil. Bu e, kültürü ...etrafa yansıtmak gibi bir derdi olduğundan... ...şimdi sizin bu Kadıköy'de canlandıracağınız... ...sanki oradan... ...bugüne böyle bir köprü... ...bir bağlamı var ve... ...bugüne de belki biraz... E, ...bugünün dünyasına uygun da... ...belki biraz bir eklemelerle... ...yapacağınız bu Kadıköy... ...Sinematik'i üzerine konuşmak istiyorum... ...sizinle... ...hani bu e, Sinematik, Sinema Evini... ...yeniden bizlerle buluşturma süreci... ...nasıl geliştirecek be... ...isterseniz böyle bir giriş yapalım... buyurun ...tabii... oldan birkaç yıl önce sinematekin e, eski sinematekin e, dostları e, bugün hayatta olan sevgili arkadaşlarımla bir gün bir yemek yediğimizde bir akşam buluştuğumuzda sinematekin e, e, kuruluşundan e, o güne e, 48 yılın geçmiş olduğunu nun farkına vardık e, ve dedik ya o iki yıl sonra 50. yıl olacak. Sinematik yok. Ama en azından bu 50. yılı bir şekilde kutlamaya çalışalım. Maalesef buna koşut olarak onat kutların evet. ölümünden de öldürülmesinden de bombalı bir saldırıda Kaybettik. kaybettiğimizin üzerinden de 20 yıl geçmiş olacaktı. 18 yıldı. 2 yıl daha eklenmiş olacaktı. İşte 50. yıl. Onu da bu vesileyle anarız. 20. yılında. 50. yıl, 20. yıl deyince bir şeyler yapmaya çalıştık ve yaptık. Sinemadek Yaşıyor diye bir etkinlik yaptık. Ee, bu etkinliği birkaç kapıyı çaldıktan sonra e, bize bu kapıları açan Kadıköy Belediyesi Ee, ...Bahç Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi ve Pera Müzesi'nde gerçekleştirdik. 50 film gösterdik. Niye 50 film? Çünkü 50. yıl. Evet. Sonra o 50 e, e, filmi sinematik dostlarından, eski ve yeni dostlarından... E, ...50 yazara, çizere, e, sinemacıya, e, eleştirmene, e, ressama... E, E, ...götürdük... ...dedik ki bu filmleri sunar mısınız? Ve... E, ...hepsi... ...ricamızı kırmadan... E, ...ders çalışır gibi o sunumları... ...hazırlayarak... E, ...geldiler... 20 dakika bazıları biraz daha uzun... E, ...bir süre içinde... ...bu sunumlarını yaptılar... ...son derece bunlar kayıt altına alındı... <gülüyor> <Çok> <gülüyor> henüz güzel. yayınlanmadı ama... ...bir gün yayınlanacaktır diye... ümit ediyorum ee, bu sunumları e, yaptılar etkinlikler bu 50 film ee, çok ilgi topladı sonra ayrıldık bitti herkes evine döndü ee, bundan bir süre e, sonra e, bir vesileyle karşılaştığım Kadıköy'ün o zamanki belediye başkanı Sayın Aykurt Nukhoğlu... E, ...devam ediyoruz değil mi dedi. Neye, nereye devam ediyoruz? <gülüyor> i̇şte sinematik bu kadar işte yaşıyor... ...niye yaşamaya devam etsin falan dedi. yani O bir kere oldu. E, bundan sonra dedim... ...yüzüncü yılda olur. Onu da ben siz yaparsınız dedim. E, tabii... E, Şaka yollu bir cevap vermiş olmak için topu taja attım. <gülüyor> ee, ama iş sonra biraz daha ciddiye bindi. Ee, ve Benden bir sinematik projesi istendi. Ee, Katıgöy Belediyesi tarafından tabii. Ee, i̇şte bu projeyi yazdım, çizdim, verdim. Ve böylece e, belediyenin e, Yoğurçu Parkı'nda Moda'da Kadıköy'de evet, çok güzel e, bir sahip olduğu bir e, arsada e, bir e, yeni bir inş sıfırdan yeni bir inşaata sinematik için bir inşaata e, başlamasının hmm. mümkün olduğu çıktı ortaya. Ve geçen yılın 2018'in Şubat ayında e, bu e, projeye bu projenin gerçekleştirilmesine geçildi. Ee, inşaat şu anda e, devam ediyor. Sonuna yaklaştı diyebilirim. Ee, i̇nşaat işleri Türkiye'de uzun sürüyor biliyorsunuz. Evet biliyorum. Ben. Verilen, verilen tarih <gülüyor> ve her zaman e, uyulmuyor. Bizimki de böyle oldu ama sanırım e, ve ümit ederim ki bu e, önümüzdeki e, Ekim ayında E, amacımıza ulaşmış olacağız ve e, yeni sinematik daha doğrusu sinematik sinema evi e, böylece kendi yerinde çalışmaya faaliyete geçecek yani ben Anadolu yakısı yaşayanı olarak katikör olarak çok hevesle bekliyorum benim kadar değil çünkü ben <gülüyor> o yeni sinemateke sinematik binasına 100 metre ilerde oturuyorum <gülüyor> dolayısıyla <Sizin bahçelisin. gülüyor> evet çok güzel Peki şimdi sinema kültür kurumu olarak? Tabii. Ee, sadece film izlemeyeceğiz orada. Yok. Çok güzel şeyler yapacaksınız. Bir kere sinematiklerin evet. sadece film göster, gösteren kurumlar e, olmadıklarını herkes, yani herkes, yani bu kurumları tanıyan herkes biliyor. Evet. Bir kere sinema kültürü demek sadece bir sinema tüketicisi, film tüketicisi olmak demek değil. E, sinema ilk kurul, ilk icat edildiği yıllardan itibaren... Ee, iki e, kola ayrıldı. İki kol ayrıldı demek istemiyorum ama iki yol birbirlerini tamamlayan yollar olarak e, e, beklenen amaca götürdü. Birincisi tüpedüz bir eğlence olarak sinema. Öbürü de e, daha çok e, sanat yanı daha ağır basan e, yaratıcılığa önem veren yaratıcılığa e, Ciddi gazeteler var. Popüler gazeteler var. Edebiyatın hepsi Nobel'lik değil. Eğer o bir ölçütse. Ee, herkes fotoğraf çekiyor. Hele bugün evet, telefonlarında. Hepimiz fotoğrafçıyız ama e, hepimiz fotoğraf canlısıcısı değiliz. İyi ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, sinemada öyle bir şey. Dolayısıyla biz bir yandan film gösterirken bir yandan Ee, filmle ilgili etkinlikler sinema ile ilgili etkinlikler yani seminerler atölyeler yapacağız basın gösterimleri yapacağız ee, Konferanslar düzenleyeceğiz kısa filmler göstereceğiz belge filmleri belgesel filmler göstereceğiz sadece kurmaca filmler göstermeyeceğiz ee, Bir sinema kitaplarımız olacak bir sergi salonumuz olacak ee, kişisel bireysel film izleme köşelerimiz olacak. Bir de ayrıca da iki tane kafemiz olacak. Biri kışlık, biri yazlık. Ee, o çok önemli çünkü sinematiklerin, bütün sinematikler bir sosyalleşme mekanlarıdır. Birbirlerini tanımayan insanların sinemadan bahsedebilecekleri yerlerdir. Sinematiklerin kafeleri. Sadece kafeleri değil tabii. Yani. Ama e, bir film izledikten sonra e, insan bazen e, duygularını başkalarıyla, hislerini... ne düşündüğünü başkalarıyla paylaşmak ister. İşte tam da bu bağlamda hep bu dönemimiz malum telefonlardan internetten bilgisayardan film izliyoruz ya evlerimizde iyice içeri kapattık kendimizi. Biz sizinle bu program öncesinde buluştuğumuzda Baylamp Pastanesinde bana şunu söylemiştiniz kamusal alanları boşaltmayın filmleri sinema salonunda izleyin. Tabi bunu e, her gün söylemeye hazırım tekrarlamaya hazırım çünkü bir kere şunu söylememiz lazım sinema bir sanatsa ve bu sinemalar ta sinema icat edildiğinden beri kalabalık salonlarda seyrede izleniyorsa demek ki böyle olması uygundur şu anlamda uygundur en kaliteli görüntü sinema salonlarından el salonlarında elde edilen görüntüdür şimdi biz bunu e, internet üstünden o bulanık YouTube görüntülerinden ya da cep telefonlarından Hatta ben şey gördüm telefonu e, arkadaşın maalesef düşmüş camı kırılmış bir parça öyle izliyor, e, öyle izliyor. <gülüyor> yani ve büyük bir sinema klasiğini izliyor Öyle başka çaresi yok, öyle izliyor. Ama neyi izliyor acaba? Bu soru sorulabilir. Herkesin telefonu da kırık değil tabii o başka. Ee, yani sinemanın sinemada izlenmesi e, görüntünün kalitesi olarak görüntünün, sesin kalitesi olarak bir, bir, bir çeşit garantidir. Bu, bu bir. Ee, nasıl ki e, bir e, resmi bir heykeli e, internette bulmak mümkün. Abu bile olsa e, bulmak mümkün. E, o zaman ne oluyor? Biz bu heykeli görüyoruz, biz bu e, resmi e, görüyoruz, tanıyoruz, tanıyoruz. Ha, bu resimde iki insan var. Bu resimde bir köpek ve bir kedi var diye görüyoruz, biliyoruz. Ne var o resimde? Bir köpekle bir kedi var. Tamam. Ama o resmin bizim e, duyularımıza eee hitap etmesi, seslenmesi olayını ancak müzede yaşıyoruz. Evet Mona Lisa örneğiniz vardı sizde. Mona Lisa evet, evet ya yani, Mona Lisa'nın kartpostalı ile orijinali <gülüyor> arasında evet. hiçbir hiçbir fark yok. Buradan yola çıkarak e, filmlerin sinemada izlenmesi gerektiğini inanıyorum. E, bildiğimiz gibi Ee, ekranlar küçüldü. Önce televizyonla küçüldü. Evet. Sonra bilgisayarla küçüldü. Ee, sonra tabletlerle küçüldü. Daha da küçüldü. Sonra telefonlarla bütün, bütün küçüldü. <gülüyor> ee, şimdi yakında yakında pul kadar ekranlarda izlenecek. Hani işte bilmem, bilmem hangi ülkenin başkentinin hangisi olduğu e, için bu ekranlar yeterli olabilir. Ama sinemanın E, sinema filmlerini, özellikle baş iserleri, baş yapıtları böyle bir e, ortamda izlemenin doğru olmadığına inanıyorum. Bu bir. İkincisi sizin de sözünü ettiğiniz e, kamusal alan meselesi. E, kentler e, dışarıda gezen, evet. toplanan, konuşan, yürüyen, koşan insanlarla canlıdır. Evet. Bugün artık e, Türkiye'de e, sayımlar, nüfus sayımları e, modern yollarla yapıldığı için e, sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Eskiden sayımlar öyle yapılırdı. Evet, sokağa sokağa çıkma yasağı e, ilan edilirdi ve evinize bir takım adamlar gelirdi, sayardı sizi. Sokaklar bomboştu bir gün, sokağa çıkmak yasaktı. E, vesaire vesaire ve çok üzgün çok acı şehirlerle karşı karşıyaydı kim? evlerinden bakan pencerelerinden bakan insanlar e, dolayısıyla bu kamusal alanı ki kamusal alan sadece sokaklar değil kamusal alanlar üniversiteler kamusal alanlar sinemalar kamusal alanlar e, lokantalar kamusal alanlar e, insanların Birbirlerini tanıyan veya tanımayan insanların e, yan yana bir arada bulundukları yerlerdir. Sinemalar da bu kamusal alan tiyatrolar, sinemalar, müzeler bu kamusal alanların e, e, örnekleridir. E, bir sinemada e, bir e, aşk sahnesinden ya da devrimci bir filmden e, yanında tanımadığı bir insanla aynı duyguları paylaşan Bazen birlikte gülen, bazen birlikte ağlayan bir ortam içinde olmak herhalde bence herhalde evinde tek başına pul kadar büyük bir ekranda adını vermek istemediğim yiyeceklerden yiyerek bir akşam geçirmekten daha iyidir diye düşünüyorum. Ve bu sadece daha iyidir diye bir değer Yargısında bulunmak istemiyorum. Bu aynı zamanda tehlikeli bir şeydir sonuçta. Nedir tehlikesi bunun? Ee, herkes evine kapandığı zaman e, meydan kime kalır? Meydan, Türkiye'den de söz etmek istemiyorum. Meydan her ülkenin yöneticilerine kalır. Rahat, daha rahat hareket ediler Sokaklarda kimse yok. Oh ne güzel. Ee, kimse konuşmuyor, kimse tanışmıyor, kimse kızmıyor, kimse... Ee, evet, tepkisini göstermiyor, göstermiyor. ama ne güzel biz işimizi bu şekilde daha rahat görürüz bu sırası gelmişken bir şey söyleyeyim 1976'da çevrilmiş bir film var bu A Network evet. diye bir film Sidney evet. Lumet yapmış Peter Finch ve Faye Deneuve oynuyor bir televizyon ortamında geçiyor Ve bir burnout olayı var, bir artık bir televizyoncu dayanamıyor buna, bu baskı altında yaşama, yani televizyonun baskısı altında yaşama, pencereleri açıyor, sokağa karşıda tanımadığı insanlara, yani kapalı pencerelerin arkasındaki insanlara çıkın dışarı diyor, çıkın, açın pencereleri çıkın dışarı diyor. Bu film 1976 43 yıl önce yapılmış bir film ve tesadüfe bakın ki. Bugünlerde Avrupa'dan yeniden piyasaya çıkıyor, vizyona çıkıyor. Evet. Bu konuyu ele alıyor. Bakalım kaç kişi izleyecek bilemiyorum. Evet bahsetmiştiniz benim de aklımın bir köşesinde Hı. bu film. Jack Bey, bence şimdi inşaatınız bitmedi ama siz aylardır faal olarak yürütüyorsunuz birçok etkinlik tabii. ve gösterimleriniz var. Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Tabi, ...tabii... Ee, tabii. Sinematekimizin inşaatı bitmediği için başka mekanlarda, bize kapılarını açan başka mekanlarda etkinliklerimizi başlattık, sürdürüyoruz. Önce yine Kadıköy Belediyesi'nin bünyesinde, Caddebostan Kültür Merkezi'nde çok önemli, özellikle de... Adına bu etkinliği yaptığımız yönetmen Anyes Var'da evet. 90 yaşında bile olsa aramızdan çok acı bir şekilde ayrıldığı için toplu gösterimini yaptık. Yani 31 filmlik ama yaşıyordu hatta davet etmiştik evet. Gel, gelmesini istiyorduk. Rahatsızlığı hastalığı yüzünden gelemediğini söyledi ve son filmini gösterdiğimiz gün Vefat etti. Vefat etti, evet. Ee, çok ilgi çekti bu toplu gösterim. Ee, arkasından e, Kadıköy Sinemasına geçtik. Kadıköy Sinemasında da yine tabii sinemate Kadıköy Belediyesi İşbirliği e, ile üç büyük yönetmenin yani Ingmar Bergman, Vittorio Sica ve Wim Wenders'in Yedişer e, filmini E, gösterdi, göstermeye devam, devam ediyoruz. Evet. Bu ayın sonuna kadar, 30 Mayıs'a kadar. E, bu da o kadar ilgi çekiyor ki daha e, gösterimler e, başladıktan çok kısa bir süre sonra bütün biletler satıldı. Evet, ne mutlu. E, 120 kişilik bir salonla başladıkça Devostan Kültür Merkezinde. Şimdi 320 kişilik bir e, salonda bütün yerler. E, satılmış olarak Doğru, satılmak da bir şey değil ya sembolik bir şey fiyatlar bilet fiyatları 5 lira ve 8 lira dolayısıyla e, herkesin e, izleyebileceği bir ortam yaratmış oluyoruz tabi ve gösterim kalitesi bir e, pul ya da sigara paketi boyundan biraz daha rahat konforlu sinem, Kadıköy sinemasının e, son derece e, e, modern bir e, ...altyapısı, teknik altyapısıyla... E, ...ayrıca da çok güzel bir sinema... ...ayrıca da yani... ...orada, insan orada olmaktan mutlu oluyor... ...film seyretmese bile orada oturmaya devam etmek istiyor... E, ...bunları devam ediyor... ...bitiyor, de, bir de bu heh, yaz... evet onu da e, ...tabii... E, ...Uluslararası Kadıköy Festivali bünyesinde... ...başka dalları da var ama onları konuşmaya vaktimiz yok... yıldızlar altında geçen yıl ilkini yaptığımız evet, yıldızlar altında sinema etkinliğinin ikincisini yapacağız. Bu defa 3 günden 7 güne geçiyoruz. Ve 7 ülkeden 7 film. Eskisi var, yenisi var, seslisi var, seslisi var. Bu programı daha açıklamanın Ee, ...günü e, gelmedi... ...yakında e, onu ilan edeceğiz... ...ama açık havada... ...Kalamış'ta... E, Temmuz ayında. ...Kalamış Parkı'nda... <gülüyor> ...Temmuz ayında... ...tam tarihlerini de verebilirim... ...22 Temmuz'dan 28 Temmuz'a... E, ...bu 7 filmi peş peşe... E, ...göstereceğiz... ...geçen yılki... E, ...gösterimlere ilgi... ...orada da... E, bu, ...bu gösterimler ücretsiz olacak... Evet. Onu da e, belirtelim. Söyle, belirtelim. Hı hı. E, çok kalabalık bir izleyici kitlesi geldi. Çok sevindik. E, bu yıl sinematik daha, daha iyi tanınıyor. Ve öyle sanıyorum ki e, geçen yılki e, izleyici kitlesini bu yıl aşacağız. Evet. E, ilk defa müzik çalmadım. Çok güzel anlatıyorsunuz. Az vaktimiz kaldı. Şundan da bahsedebilir miyiz? Koleksiyon toplamak için açık bir çağrınız var. Evet. Çünkü siz sinema arşivi ve kütüphanesi de bünyenizde oluşturacaksınız. Bu çok kıymetli. Şimdi tabii biz e, bir sinema kitaplığı e, oluşturacağız. Bunu e, oluşturuyoruz zaten. Yani bunu e, kullanıcılara e, ücretsiz e, olarak e, açacağız. Ama çok e, özgün bir e, arşiv çalışmamız olacak. Bu da Kadıköy'ün görsel arşivini oluşturacağız. Yani görsel arşiv demek sadece e, e, hem fotoğraf evet. hem film, film. arşivini. Hı -hı. Hareket, bu bu evet. da aile filmlerinden yola çıkarak. Yani biliyorsunuz e, ailelerde işte doğan çocuğun, e, büyüyen çocuğun e, tatillerin e, fotoğrafları ve filmleri 8 mm, 16 mm e, filmleri e, çekilir Biraz seyredilir, sonra bir kenara kaldırılır. Ee, ondan sonra o filmleri gösterecek makine kalmaz. Evet. Ee, atılmaz belki ama bir işe de yaramaz. Biz bunlara talibiz. Bunların bize bağışlanmasını e, istiyoruz. Bunun arşivini kurup, tabii izin almak kaydıyla bunu da e, halka, kullanıcılara açmak E, niyetindeyiz. Çünkü bir resimde sadece ağlayan ya da gülen ya da yemek yiyen bir bebek yoktur. Bir resimde evet. insanların nasıl giyindiği arka, e, ha, arka planlar evet. vardır. Nerede oturduğu e, otomobiller vardır. Plaj vardır. E, kent vardır. Evet. Yerel tarihe dair birçok unsur barındırıyor. Tabii. tabii, tabii. Jakber'cim süremiz doldu. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Vakit çabuk geçiyor. Evet. Çok güzeldi. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp